Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programı Yılın son hukuk güvenliği programı olarak e, canlı e, bilgilerle e, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin karşısında olacağız. Aslında Aynur Hanım son e, duruşmadan henüz çıkamadı ama bilgileri yayın sırasında alıp dinleyicilerimize ileteceğiz. Üreticim merhaba. Aa, merhaba açık radyo dinleyicilerine herkese merhaba. E, sanıyorum siz de e, duruşma salonunun kapısındaydınız. Aa, evet, hala aslında bir 10 dakika sonra önce ayrıldım. Şu anda adliyeden bağlanıyorum size. Hukuk güvenliği programına da bu yakışır arada. Adliyeden canlı yayın. Evet, yani sizin geçen seferde e, e, Ömer Bey'le Erzincan'dan bir bağlantınız olmuştu. Canlı canlı sabah programına. Bugün de biraz öyle. E, yıl sonu itibariyle hukuk güvenliği programı hiç de çok hukuk güvenliğine sığmayan e, yargı haberleriyle herhalde başlayacak. İşte başta İmamoğlu'yla ilgili yargılama ve verilen karar e, biraz e, netice olarak e, katılan vekilleri açısından e, istenen sonuç elde edilmiş gibi görünse de e, Deniz Poyraz davasında ama e, olayın planlayıcılarının açıklığa kavuşturulmaması nedeniyle itirazlarla sonuçlandı ve şimdi tabii ki Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın yargılaması sürüyor. Çok önemli bir şey dava ve ben bugün duruşmaya katılmadan aklıma takılan bazı savunma sözcüklerini de söyleyerek size söz vermek istiyorum Ümit'cim. Ee, diyor ki e, siz ne yaparsanız yapın biz e, insan haklarını ihlal eden devlete karşı azmine olmaya devam edeceğiz diyor. Yani sizi rahatsız edeceğiz, sizi acıtacağız hatta dört duvar içinde kalsak bile buna bu yapmaya devam edeceğiz diyor. Ama devlet herhalde hukuku, insan haklarını güvenceler ve bunu hayata geçirirse böyle bir İhtiyaş kalmayacak. Siz duruşmada ne kadarını izleyebildiniz sevgili Ümüt? Yani ikinci kısa bir şey vereyim. Biraz ortamı ilk önce anlatayım. On buçukta bir basın açıklaması aslında gün başladı. Sabahın daha erken saatlerindeyse adli çevresinde alınan tabii ki her zamanki gibi güvenlik önlemleriyle on buçukta yapılan basın açıklamasında. Ee, görebildiğimiz kadar siyasi parti temsilcileri vardı, HDP'nin genel başkanı vardı, CHP milletvekilleri ee, ve e, meslek kuruluşları, kes DİSK e, temsilcileri vardı. Sonrasında bir buçukta e, duruşmaya geçildi. E, bir buçuk itibariyle tabii ki yoğun bir kalabalık vardı. Geçen sefer de hatırlayacaksınız, yine salonun ufaklığından e, şikayet edilmişti. Şebnem Korur, Cancı'nın müdafileri özellikle daha büyük bir salona e, taşınması e, talebinde bulunmuşlardı sağlıklı bir yargılamamız için e, yine aynı şekilde aynı taleplerle e, duruşma e, başladı yine insanlar salona sığınadılar e, yine avukatlar e, daha geniş bir salona alınması talebinde bulundular fakat daha önce de yine ara celsesini bilebildiğimiz kadarıyla daha önce de talepte bulunmalarına rağmen bir cevap verilmemişti bu talepleri de reddedildi yani sağlıklı bir ortam değildi çok sayıda insan izlemeye çalışıyordu girebilenlerin dışında da giremeyen de onlarca insan vardı e, tabi bir de 3 müdafi sınırlamasını yıl içerisinde hukuk güvenliği programını yakından takip edenler bilecektir biz hem aynı Hanım'ı Vahri Bey'in Haftalık yaptığı programların ay sonu değerlendirmelerinde bu 3 müdafi sınırlamasının adım adım gelişine de tanıklık etmiştik. Bu tür davalarda şimdi de bu ısrarlı bir şekilde uygulanıyor. Yine Batman Barosu Başkanı söz alıp 3 müdafi sınırlanmasını uygulanmamasını istemesine rağmen bu usulü talepleri de reddetti mahkeme. Yani binlerce sayfalık iddianameler hazırlanıyor. Çok ciddi tartışılacak kişinin özgürlük ve güvenlik hakkının keyfi bir müdahaleyle ortadan kaldırılmasının söz konusu olduğu bu davalarda ne yazık ki müdafinin savunma yapma imkanı sayı kısıtlamasıyla da engelleniyor. Umarım yeni yılda artık bunun ışıldığı ve bununla karşılaşmadığımız dava örnekleriyle. Karşılaşır. Hatta hiç olması bu davalar <gülüyor> öyle şey yaparsak. E, tabii siz de söylediğiniz, ben de birkaç tane böyle not alabildiğim kadarıyla şey yapayım, hala devam ediyor adliyede. Ben e, şöyle adliye bilmeyenler için, e, yani bu Adalet Sarayı'nı e, bilmeyenler için söyleyeyim, e, devasa... İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı. Evet, evet. evet. E, bu tür devasa bir yapı. Birinci katta 24. ağır ceza mahkemesinde görülüyor duruşma. Ben en sessiz bulabildiğim üçüncü katta bir pencere önüne e, tamamen şu anda sığmış durumdayım. E, e, hala devam ediyor. E, Şekam Korur, Fincancı'nın e, savunmanlarından e, ben çıkarken her son bir iç Eyüboğlu e, savunmasını yapıyordu. E, bugün karar e, bekleniyor zannedersen de yine e, tekrar söylediğim bir ufak bir salonda çok sayıda insan olan ve sağlıksız bir ortamda e, duruşma devam ediyor zannedersen bir bir üç yakın bir zaman dilimi içerisinde de karar çıkacak gibi gözüküyor e, savcı yine aynı şekilde e, mütalaşın herhangi bir değişiklik yapmadan e, tekrar etti e, yine tutukluğun devamını e, istedi e, tabii özellikle e, Fincancı'nın, Çepen e, Korun Fincancı'nın savunmasını sizin söylediğiniz altı çizilen e, cümlelerinin e, dışında da aynı zamanda kendisi hakkında e, Cumhurbaşkanı'nın terör örgütü üyesi e, terörist e, gibi e, iş, iddialarına ilişkin e, ben e, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın üyesiyim. E, bildiğim kadarıyla Türkiye İnsan Hakları Vakfı'da İstanbul, Türkiye Tabipler Birliği'nde bir terör örgütü değildir e, diye e, bir şey ki, e, savunma yaptı. E, yine de özellikle hem savunmanların hem de Şebnem Korur Fincancı'nın savunmalarına dikkat çeken bir husustu aslında Türkiye Tabipler Birliği'ne yönelik bir operasyonun adım adım e, giden tutuklamasının ilk adımlarından bir tanesi oldu Şebnem Korur Fincancı hakkındaki açılan bu davanın. Çünkü hemen arkasından görevden alınması sonrasında da bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Türkiye Tabipler Birliği e, üyeleri hakkında açılan dava geldi. E, yani Şebnem Korufin Cancı da savunmasında Türkiye Tabipler Birliği'ni seçimle ele geçiremediler ama yargıyı araç olarak kullanıp ele geçirmek istiyorlar şeklinde e, tespit e, de bulundu. Tabii ki e, oradaki şu cümlesi de ilginçti. Biz zekiler e, araç olarak e, kullanılmaya Hayır diyoruz siz hakimlerde araç olmayı reddedin şeklinde de hakimlere yönelik olarak da bir çağrıda bulundu. Evet, bu, bu çok çok önemli bir çağrıydı gerçekten çünkü hakimlerin tarafsız, hakimlerin bağımsız olmadığı bir toplumda ne insan haklarından ne demokrasiden ne hukuk devletinden ne sonuçta adaletten bahsedilebilir ve ne de tabii ki adalet deyince vicdanı olan yargıçlardan süzülebilir. Böyle bir böyle bir e, yapıda böyle bir ortamda e, hakikaten adalet beklemek artık bir e, ütopya bile değil e, imkansız bir tablo gösteriyor. E mesela e, benim biraz evvel söylediğim İmamoğlu davasındaki hakimlerin durumu, atamalar, savcıların niteliği, arkasından işte e, yine Deniz Poyraz davasında katılanların teşhis takat talepleri. Evet orada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve de dokuz yıllık ayrıca hapis cezası verilmiş. En ağır ceza verilmiş. Ama bu eee failin arkasındaki kişilerin ya da e, grupların kim olduğunun ortaya çıkarılmasına ilişkin talepler kabul edilmemiş, müdahillerin talepleri kabul edilmemiş. İşte içeriye alınmamış müdail vekil avukatlar ve avukatların avukatların duruşma salonuna girmeleri Polisin tazlikli sularıyla engellemiş. E Bütün bu tablolar hakikaten e, ağır bir tablo. 2022'nin son günlerine geldiğimizde şimdi e, Şebnem Korur Fincancı Türk Tabipler Birliği'nin başkanıyla ilgili verilecek kararı tahmin etmek değil. Evet tahmin edilir. Çünkü hukuk işlediği zaman tahmin edilir. Ama bilmek başka bir şey. Şimdi biz az çok biliyoruz yani. Bu kararı biliyoruz. Çünkü uygulamalardan dolayı biliyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar yani İmamoğlu kararı oradaki yargıç ve savcıların durumu e, İzmir'de e, davanın normal adliyeden alınıp şartlan ceza sınırları içerisine kurulmuş bir yapay duruşma salonunda yürütülmesi ve bugün bu Türk Tabipler Birliği ile ilgili başkanla ilgili yargılama bunlar ve ve, ve tabi işte Gezi davasıyla ilgili istinafın cezaları onama müjdesi e, dün itibariyle sanıyorum. E, yani 2022 açısından hukuk güvenliği ile ilgili bilançoyu göstermek bakımından biraz sonra ümit ee, arkadaşımız daha ayrıntıyla anlatacak ama çok karanlık göründüğünü ifade etmek istiyoruz. Evet biraz ne yazık ki kara kalem bir çalışma da hukuk açısından 2022'ye baktığımızda Şebnem Kor Fincancı davası için iki tane daha e, hususun altını çizerek e, müsaade ederseniz sonrasında yıl değerlendirmesine geçin. Bir tanesi yine Milli Savunma Bakanı'nın e, geçen davada da biliyorsunuz müdahil olma talebi vardı tekrar ısrarlı bir şekilde avukatı müdahalik talep etti. E bu müdahalelik talebi, e, talebi mahkeme tarafından tekrar reddedildi. E, bir de tabii e, özellikle şeyin altın çizmeleri e, önemliydi e, avukatlarında. E, Hulusi Akar'ın biliyorsunuz Milli Savunma Bakanı, Hulusi Akar'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada kimyasal silah iddialarını heyetle araştırdıklarını ee, söylemişti. Ee, avukatlar e, Hulusi Akır'ın da doğrudan bu ifadeleriyle beraber aslında davanın çöktüğünü söylediler. Çünkü e, Şebnem Korur Fincancı'nın da tam da söylediği buydu. Ee, yine son olarak tabii ki e, avukatlarının e, söylediği, ilk söz alan avukatının söylediği bir hususla önemliydi. E, var olan e, konuyla ilgili Şebnem Korur Fincancı'nın e, Düşünceye açıklama özgürlüğü ifade hürriyeti kapsamında söylenmiş bu sözle ilgili hesap vereceği bir kurum varsa bunun siyasi iktidar olmadığı bunun e, kendini oy vermiş ve o makama getirmiş olan Türkiye Tabletler Birliği üyeleri olduğuna ilişkin e, tespiti de önemliydi. Tekrar dediğim gibi... E, Üç avukat savunması beraber ben 15 dakika önce ayrıldığımda ilk avukat savunmasını yapıyordu. E, diğer iki avukatın savunmasından e, sonra da muhtemelen bugün e, karar verilecek. Tabii şeyin de altını çizelim. E, umarım 2023 bizler açısından adliye mesaisinin daha hızlı olduğu bir dönem olur. E, dün e, Bahra Bey siz de e, iki gün önce İzmir'deydiniz Deniz Poyraz davasını izlediniz. Ee, yine Aynur Hanım şu anda duruşma salonunda izliyor. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda daha ayrıntılı olarak anlatma fırsatı olacaktır. Ee, bizler de adliyeden bağlanıyoruz. Onları 2023 bizim için adliye mesaisine en azından bu tür düşünce özgürlüğü keyfi özgürlüğü müdahale açısından davaların daha az yoğun olduğu bir dava olur ee, temennisiyle izin verirseniz 2022 yılı değerlendirmesine geçelim eğer sizin tabi İzmir'den e, aktaracağınız e, bir şey yoksa şunu da söyleyeyim e, e, Deniz Poyraz davası duruşmanın bir gün öncesi İzmir adresi önünde e, yine bir adalet nöbeti gerçekleştirildi adalet nöbeti biliyoruz ki işte Cumhuriyet e, davasıyla başladı e, doğrudan Yazılar, doğrudan haberler, doğrudan gazetecilikten kaynaklanan sebeplerle e, insanlar uzun süre tutuklu kaldı, yargılandı ve o süreçte özellikle tutuklu olan avukat arkadaşlarla ilgili olarak adalet nöbeti başlamıştı. Ve sonradan e, ana muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu da bir adalet yürüyüşü başlattı. İstanbul'da başlayan avukatların başlattığı adalet nöbeti daha sonra e, Türkiye'nin birçok ilinde e, Türk tabipler Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın birçok baronun başkanının katıldığı nöbetler şeklinde devam edildi. Hatta sordular dediler ki e, ya Türkiye'de adalet mi var ki ne adaletin nöbetini tutuyorsunuz? Aslında bunun cevabı şuydu. Gece yattığımız zaman vicdanımızın rahat olmadığı, rahat edemediği sebeplerle çünkü adalet demek aslında bir anlamda vicdan demek ve vicdan da başkasına kendime olmasını istemediğim bir şeyi başkası için de istememek demekti ve bu gerçekleşmediği için adalet nöbetlerini tutmaya ve adalet Için, vicdan için farkındalık yaratmaya çalışıyorduk ve o günde İzmir'de pazartesi günü yani geçtiğimiz pazartesi günü İzmir'de e, Türkiye Barolar Birliği Başkanı İzmir Baro Başkanı İzmir Eski Baro Başkanı ve Diyarbakır, Şırnak, Van ve birçok şimdi e, Aydın e, isimlerini atlayabilirim. E, Barabaşkanı'nın katıldığı çok yoğun bir adalet nöbeti de vardı ve ertesi günde duruşmaya girildi. Duruşmada yine avukatlara aynı muamele yani duruşmaya e, sokulmama işlemi e, sürdürüldü. Evet. Aa, o zaman 2022 yılını tabii ki hatırlayalım. Yine böyle aslında 2021 yılının son dönemleri de çok da böyle pembe tablo çizeceğimiz bir dönem değildi. Şimdi 2022 yılına girerken de aynı pembe pe tabloyla karşılaşmadığımız, tabi seceresini çıkardığımız önümüze çıkıyor. Biz 2022 ilk ayına girdiğimizde belki de bu önümüzdeki senedeki en önemli tartışmalardan birisine işaret edecek olan bir dengenin ve adının ilk adımını görmüş olduk. O da neydi? Anayasa Mahkemesi üyeliğine yeni seçilen üyeydi. Avukatlık kontenjanından geldi Kenan Yaşar ve Çorum eski baro başkanı ve AKP milletvekili aday adayıydı. Ee, tabii bu önemli bir tartışmayı biliyorsunuz son iki senedir programlarımızda özellikle Anayasa Mahkemesi'deki yeni üye atamaları emekli olma ve onların yerinde değişen dengeleri sıkça vurguluyoruz. İşte yine Ocak ayında böyle bir programla biz de başladık. Kenan Yaşar'ın seçilmesiyle beraber tabi ki biraz daha özellikle Edremit kapatma davası giderken anayasada da yeniden denge tartışmaları e, gündeme yerleşti en azından bizlerin hukuk gündemine yerleşti e, Tabii daha bunu öyle hani tartışırken hemen arkasından e, daha popüler bir e, tutuklama geldi yine ifade özgürlüğü kapsamında Sedef Kabaşa hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı hakaretten tutuklandı. Tabi e, hukuk güvenliği açısından e, özellikle altını çizdiğimiz dikkat çekici mesele ise böyle bir tutuklamanın arkasından e, Adalet Bakanı, dönemin Adalet Bakanı Gül'ün e, nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler e, adalet önünde hak ettiği, karşılığı bulacaktır şeklindeki açıklamasıydı. İşte tam da e, bu müdahalelerle ve değişen dengelerle 2022 yılına merhaba dedik. Ee, hemen arkasından e, Sezen Atsu'ya dini değerleri aşağılama e, iddiasıyla yapılan protestolar gündeme geldi. E, tabii ki hemen e, daha sonra yıl içerisinde göreceğimiz birçok olayda olduğu gibi Diyanet işleri Başkanlığı da hemen bu olayda da müdahil olup e, konuya ilişkin olarak da dini değerler konusunda herkesin dikkatli olmaya davet etti. Bu meselede e, 2022 yılının Hemen 15 gün, 20 gün öncesinde o yıla ait iyi dilekler de bulunurken hemen karşımıza bu başlıklar ne yazık ki çıktı. Ee, tabii bizler için e, hukuk camiası için çok önemli bir kıyıkla Ocak ayını açtık. O da Uğur Alacak Atlan. Türkiye'de ceza hukukunda hümetist savunan ekolün en önemli isimlerinden birisiydi hocamız. Ee, bu vesileleri tekrar saygıyla anıyoruz. Ee, Yine e, özellikle cemaat tartışmaları e, yurtunda, cemaat yurtları, cemaatler tartışmaları 2022'ni ilk Ocak ayında da başladı. Onu da hatırlayacaksınız. Enes Kara adlı genç öğrencimizin e, cemaat yurdunda yaşanan baskıları gerekçe göstererek intihar etmesi gelmişti. E, yine... Daha sonra etkilerini çokça çokça göreceğimiz zaten bir şekilde yapılan ama hiç resmi kılıfa da sokulan ve ne yazık ki talanını daha önüne açacak olan bir yönetmelik taslağıyla yine 2022 yılına başladık. O da zeytinliklerin maden projeleri açılmasına izin veren yasa değişikliğiydi. Maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlanarak bu iznin öne açıldı. E, Kobani davası bitmeyen bir dava. Neredeyse her ay konuştuk bu davayı. E, i̇lk girdiğimiz 2022 e, ay, Ocak ayında da 10. duruşma periyodu başlamıştı. Tabii bu arada da e, yani gün içerisinde duruşmalar 10 saatin üzerine çıkmaya başladı. Bu sene sonuna kadar da. Hız kesmeden tabii ki saatlerinde kimi zaman azalmalar, kimi zaman rekor denemeleri dence şekilde artışlarla beraber e, yıl sonuna kadar devam etti. ve e, Önümüzdeki 20, 2023 senesinde e, muhtemel bir kararla karşılaşacağımızı zannediyoruz. E, yine bu önemli operasyonlardan bir tanesiydi soruşturma Atatürk'ünün örgütü ne yönelik soruşturma hatırlayacaksınız. Bu soruşturmalar kapsamında hakim ve savcılar tutuklanmıştı ve bakın ki rastlantıya hakim de Kobani davasına bakan eski hakimdi. Kendilerinin derin devletin ekonomik istihbarat ayağı olarak tanıttıkları ve dosyadaki bilgilere göre de toplantılarda örgüt yöneticileri olarak Bahçeli Soylu ve Hakan filan gibi isimleri referans gösterdikleri iddia edildi. E, tabii daha bu soruşturmaya yönelik 2022 yılında somut olarak bir şey görmedik. Zannedersem 2023 yılında e, buna ilişkin en azından biz gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. E, Ankara Bola Başkanı Kemal Koronav görevinden istifa etti. Bu da ilginç e, bir başlıktı yine yıla başlarken. İstifa gerekçesi ise yönetim işkence raporunu yayınlamamasıydı. E, ve Aynı şekilde üç gurur başkanının da görevden alınması ve avukatları aidatlarınızı ödeyin yazısının gönderilmesi olarak açıkladı. E, tabii şeye geldiğimizde, diğer aylara geldiğimizde e, özellikle Şubat-Mart'ı böyle geçirirken Nisan aylarında ise en önemli başlıklardan bir tanesi Cemal Kaşıkçı dosyasının artık Suudi Arabistan'a gönderilmesi oldu. Hatırlayın Erdoğan ne demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? dosyayı verelim bir de bunları mı yok edeceksiniz şeklinde bir açıklama <gülüyor> yapmıştı. Ama gelin görün ki aradan geçen süre sonrasında e, yani 2022 Nisan'ında Cemal Kaşıkçı dosyası Sürde Aralıkları'na gönderildi. E, yine e, adalet denen kavramı bir bir kez daha altını çizerek konuşmamız gereken davalardan ve kararlardan birisiyle karşılaştık. 2022 Nisan'ında açık radyo dinleyicileri e, Hatırlayacaktır çünkü Emel Çık gazetede diğer programlarda bu konu üzerinde sıkça konuşuldu. Soma davası. Soma davası yargıtayın oy çokluğuyla onaylandı. Tabii oy çokluğu derken muhalefe şerri düşen hakimleri bir kez Ahmet Erver'in güneşi Gülgüneş'in bu iki hakim madem patronlarının olası kaslar öldürme suçlarının ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Karar 3'e 2 oyla çıktı. Hatırlayacaksınız neden özellikle bu günden başlığına yıl sonu değerlendirmesinde tekrar dillendiriyoruz. Çünkü bürokrasi kökenli 3 hakim ilk bozma kararından sonra daireye atanmıştı. Ve sanıkların olası kalsı öldürme suçundan cezalandırması yönelik kararı bozmuştu. Kim peki bu atanan 3 hakim, bir Adalet Bakanı Eski adet takanı ve müsteşarı Kenan İpek, eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ve eski ceza ve tevkif genel Müdürü Mustafa Yapıcı'ydı. Bu kararla maden patronu ölen 301 madencinin her biri için 8 gün hapis yatmış olacak. Bu da özellikle adalet ve vicdan kavramını konuştuğumuz gündem başlıklarından bir tanesiydi. Çok çok konuştuk cezaevindeki hasta tutukluları. Ee, i̇şte tam da bu konuları yine konuşurken 2022 yılında Sivri Cezaevinde ölüm haberi geldi. 5 Beşnoğlu Cezaevinde kalan Ferhan Yılmaz öldü. Yönetim isyan vardı e, şeklinde açıklama yaptı. Aileler ise ağır işkencelerin olduğunu iddia etti. E, hala bu e, şeye ilişkinde, ölüme ilişkinde sonuçlanmış en azından bizim erişebildiğimiz bir bilgi mevcut değil. Önemli bir olay bu çokça konuştuk 2022, Nisan, 2022 yılında. O da avukat intiharlarında. Bu avukat intiharları artık o kadar çok artmaya başladı ki buna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soruşturma komisyonu kurulması talep edildi. Fakat bu talep kabul edilmedi. Yani sadece Ocak ayından 2022 yılından Nisan'a kadar olan dönemde 3 stajyer, 7 avukat intihar etmişti. Ben yani bu mesele 2023'te umarım e, artmaz bir çözüm önerisi bulunur. Ama 2022'nin en önemli başlıklarından bir tanesi buydu. E, tabii geçtiğimiz günlerde de e, onanan gezi davası kararı ve tutuklamalar e, geldi. E, tabii burada biz özellikle soruşturmaya açan savcısından tutuklama kararı verip devam ettiren Surt Ceza Hakimlerine Yargılamayı yürüten heyetlere beratı bozan istinafa, iki kez başvuru edilen anayasa mahkemesini ve hakimlere atayan, belki HSK'ya uzanan koca bir sistemi tekrar yakından görebilme imkanı oldu. Çünkü zaten daha önce bu kişiler aynı kanıtlar ve suçlamalarla yapılan yargılamalarda berat etmişlerdi tekrar aynı suçlamalarla bu sefer ve arkasından da geçtiğimiz günlerdeki onaylama kararı geldi. Ee, tabii şeye geldiğimizde 2022 Mayıs'ına geldiğimizde e, çok yakından takip ettiniz. Artık belki e, özellikle hukuk güvenliğinin ay sonu programlarında ya bunu çok kafayı taktılar. Sürekli bunu takip ediyor dedikleri anayasa yasa mahkemesinde seçimleri meselesi vardı çünkü. Ee, gerçekten önümüzdeki dönemlerde en e, seçim öncesi, en seçim sonrası, en parti kapatma davalarında çokça konuşacağımızı e, tahmin ediyoruz. Ee, i̇şte tam da e, biz 2022 Mayıs'ını görünen köy kılavuz istemez e, şeklinde bir başlıkla açtık. AYM'ye yani Anayasa Mahkemesi'ne yeni üye görünüyordu. E, kimdi? Muhterem İnce. E, Muhterem İnce tatlamayı sayınca sayışlar üyeliğine aday oldu. E, bu üyeliğin e, perde arkasında da İnce'yi sayışlar üyeliğinden, e, kontenjandan AYM üyeliğine atama hesabı olduğunu iddia edildi. Zannedersem e, Bahar abi siz de bir iddiaya girdik. Gerçi benim zorlamamla e, bir iddia oldu. E, siz yine de şey yapmazdınız ama iddiayı sonunda ben kazandım diye hatırlıyorum. Fakat neye iddiaya girdiğimizi unutmuştum. Tam da e, daha sonra muhtarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de geldikten sonra yapılan oylamayla beraber artık Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi oldu ve... Tabii ki siz bu iddiaya girerken içinizden bu iddiayı kaybetmeyi de arzuluyordunuz ama kaybedemediniz. Ya evet çok isterdim ama şöyle bir şey de vardı. Yani hatırlayacaksınız açıklarda dinleyicileri de hatırlayacak. Yani kim vardı? İrfan Fidan vardı mesela. Savcı Fidan e, ilk yargıta üyeliğine atanmış. Daha sonra görevinin dördüncü günündü. Dört gün yani. Dört gün sadece yargıta üyeliği yaptı ve anayasa dördüncü gününde de ya dedi ki yeter artık bu kadar ve anayasa mahkemesi adaylarına başvurdu. Fakat gelin görün ki yani tahammüllerin oldu. Ya Ula dur hani e, biraz daha bir çömezlik durumu dört gün nedir ki? Ee, sen nasıl hani, bir yargıta üyeliği açısından Anayasa Mahkemesi'ne gitmek mümkün değil. Genel kuruda oy çıkmaz. Bir yani, teamülden diye şeyini düşündük ama e, o zaman en çok oyu, oyu alan kişi oldu. Ve ondan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanmış. E, daha önce Alparslan Altan vardı. Yine hatırlayacaksınız 2010 yılında e, Cumhurbaşkanı Gül tarafından atanan kişiydi. O da Anayasa Mahkemesi raportörüydü. Üçlü kararname ile Denizcilik Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. Sonrasında Abdullah Gül tarafından, Yüksek Bürokrat Kadrası'ndan Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. 15 Temmuz sırasında da bu ihraç edildi. Yani şimdi bu bilgilere rağmen içimden geçiyordu hala. Yani kaybetmek isterdim tabii. Ama kaybetme ihtimalim azdı. Ben zannedersem tam tersine şiş. Siz hani biraz daha beni kırmayın. Benim zorlamamla iddiaya girdiniz ee, ama neye iddiaya girdiğimi hatırlamıyorum ama hatırlayacağım umarım. Ee, o de... zaman iddiayı kazandığınız için bugünkü müzik arası programının müziğini siz belirleyin ve siz sunun. Ee, i̇sterseniz hemen geçelim mi ondan sonra mı devam edelim? Hemen bir müzik evet, yani zaman... bir müzik arası verelim olur, olur. O ve zaman... ondan sonra... Yani şöyle diyelim tabii ki bunları söylerken birbirini tekrar eden kara kalem çalışılmış en azından hukuk açısından bir süredir yıllarla karşı karşıyayız. Ee, biz bir yılı düşünüyorken biraz daha süreyi uzatalım isterseniz 80 yılı yapalım ve sözü Aşık Veysel'i bırakalım uyarlayan Borakaz 80 yıllık yolu biraz düşünelim. Yani zannedersem e, aradan sonra merhaba dönem bana düştü. E, çünkü şu anda bari radyoya ulaşamadık. E, Aşık Veysel'in sözleriyle son bir yıl değil mi? Evet. De ben de yıl. katıldım. 95.0 Açık Radyo Hukuk Güvenliği programına devam ediyor diyelim. Evet. Ve Aşık Veysel'den dinlettiğiniz bu e, parça ile birlikte e, 2023 yılı için UNESCO'nun Açık Beysel Yılı ilan ettiğini de söylemiş olalım değil mi? Ha, evet, evet. Ee, hemen hızlı devam edip konu başlıkları çok fazla bir e, bu şeyle kaldığımız yerden devam edersek e, daha sonra da e, önemli olan başlıklardan bir tanesi Türkiye'nin sanatları e, raporuydu. 2022 yılında yayınlanan 2021 yılına ilişkin Oradaki tespit önemliydi. Özellikle programlarımızda bunu dile getirdik. O da 2021 yılında işkence ve kötü muamele gördüğü için ve başvuru yapanlar sayısının 30 yılın zirvesine ulaştığı tespiti yapılmıştı. Bu da önemli başlıklardan bir tanesiydi. Ee, bu arada tabii yine ee, Bahri ile beraber Çunç'a konuştuğumuz ee, onun daha pozitif olarak farklı. Benim biraz daha negatif yönden yaklaşım tabii yani hedefleri ve sonuçları açısından değil. Gerçekleşebileceği konusundaki inancımız zayıf olması diyelim insan hakları eylem planı vardı. Ee, çokça bir yıl içerisinde insan hakları eylem planı gören var mı diye sağımızı solumuzu sorduk. Ee, zannedersin bunlardan bir tanesi e, hemen açıklanmasından altı ay içerisinde getirileceği sözü verilen e, hakim ve savcıların coğrafi terminatı ilişkin güvenceydi. Fakat aradan bir yıl geçmesine rağmen şimdi evet. neredeyse ikinci yılını yaklaşacağız. E, yani bir buçuk deviriyoruz işte iki bin girmişte ikinci yılını girmiş olacağız. Hala bir sessiz daha yok. Tam tersine e, verdikleri muhalif kararlarla e, yerleri değiştiren çokça hakim e, haberini biz de hukuk güvenliği programında dile getirdik. E, tabii tabii Diğeri, e, yani aslında endişe verici bir 2020. Ümitçi mikrofonu birazcık ayarlayabilir misin? Ben sesi birazcık az duyuyorum galiba. Şimdi umarım iyidir. Kulaklıkla konuşuyorum ama bir daha şeyini yapayım. Yani, Diğer, gayet e... güzel. Diğer açıdan tabii endişe verecek, en endişe verici bir konu. Umarım 2023 artarak devam etmez. Ümit Özdağ'ın İstanbul Barosu'na hedef olan alan açıklamalarıydı. İstanbul Barosu önüne gelerek bir açıklama yaptı. E neydi? İstanbul Barosu'nu, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerden ülkemize kaçak yollarla giren işgalcilerin haklarını savunmak için komisyon kurmakta suçladı. Ümit Özdağ ve... Mahkeme kararlarının üzerinde yazan Türk Milleti adına ibaresini iyi düşünmelerini ve savunma makamının da yetkisini Türk Milleti'nin egemenlik hakkından aldığı unutmamalı şeklinde e, kendi parti üyeleriyle beraber İstanbul Borosu'nda yaptı. E, Endişe verici açıklamalar tabii ki bunlar umarız 2023 yılında e, hukukun evrenselliği e, ve aynı zamanda temel hak ve özgürlükler konusunda daha e, negatif bir yöne gidecek bu tip açıklamaların e, artması tam tersini e, olmamasını dileriz. E, yine diğer bir mesela Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaydı e, bu orlandı. E, bildiğiniz gibi Canan Kaftancıoğlu 5 aylık suçtan verilen 9-8 ve ay 20 günlük hapis cezasının 4 e, yıl 11 aylık e, bölümü onandı. Böylece siyasi dört 4 yıl boyunca kullanılma tartışması başladı ve milletvekili araylarına başvuramaması gibi tartışmalarda beraberinde geldi. Ee, belki yüzümüzü gülümseten falan dışarıda haberi aktaran bizler için ama bu olayın mağduru olan için işte yüzünün gülümsegini zannetmiyorum bir haber şeydi. Hatırlayacaksınız Gaziantep adliyesinden geldi. Tahliyesine karar verilmesine rağmen adliye cezaevine yazı göndermeyi unutunca dört ay fazladan cezaevinde kaldı sanık. Ee, ve Bununla ilgili katip hakkında soruşturma başlatıldı ama katipte personel eksikliği ve mevcut epilepsi rahatsızlığı sebebiyle Şehir olayı atladığını beyan etti. Tabii dört ay fazla yatan sana <gülüyor> ne şeyden kaldı ama ilginç bir haberdi. Ee, Avukatlık kanunu ve borçlar kanunu değişiklikle başladık yine 2022 yaz aylarında Konut kira artışlarına %25'lik bir artış sınırı getirilirken stajyer avukatlara da herhangi bir işte sigortalı çalışma serbestisi getirildi. Yani bir anlamda stajyer avukatlara başımızın çaresine bakın size bu özgürlük yorumu açıyoruz dendi. Bu da çokça eleştirdiğimiz bir karardı çünkü konuşulan meselelerden bir tanesi stajyer avukatların başka bir işte çalışma özgürlüğü değil. Tam tersine güvence sağlanarak sağlıklı etkin bir stajyerce geçirmesiydi. <gülüyor> ee, Hakim ve savcılar kanununda değişiklik yapıldı. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getirildi. Ee, şimdi 2023 yani 1 Ocak 2023 itibariyle artık bu müessesi hayata geçecek. Ee, tabii orada yine bir tartışma başlamıştı hatırlayacaksın. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yardımcılık müessesesini ahilik sistemiyle kıyasladı ve böyle tanıttı. Ama hakim hiç kimsenin çırağı olamaz. Hakimi öğrenme yeri hukuk fakültelerindedir şeklinde itirazlar geldi. E, Türkiye çok önemli ve önümüzdeki senelerde yine etkilerini göreceğimiz önemli bir atama vardı. E, AYM'e kararlı tanımayan, ve e, uygulamayan tartışmaların davalarına hakim olan Akın Gürlük Adalet Bakanı yardımcısı olarak atardı. Ee, yine aynı yıl içerisinde Erzincan İlç Altınmağar'ın boru patlaması ve Siyanür süzüntüsü e, haberini biz e, konuştuk hukuk gündeminin programında e, tabi buna ilişkin idare para cezaları kesildi, valilik açıklamalar yapıldı, jandarmalar tutanak tuttu. Hatta bir süre zarfında da altın madeni çalışmadı. Fakat yapılan ihbar sonucu açılan soruşturmada savcı delil yok diyerek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Tekrar Diyarbakır'da gazetecilerin gözaltına alınması kararı vardı. CHP'nin Sadat hakkındaki savcılar suç duyurusunda bulunması vardı. Bu suç duyurularına ilişkin de daha sonra nasıl bir gelişme olduğuna dair henüz yansıyan 2023'te de herhalde bu konuyu konuşma imkanımız olacak. Ee, basın ilan kurumunun o tartışmaları mı, yani basın ahlak, ahlak esaslarını değiştirmesi e, geldi. Burada toplumun aile yapısı milli ve manevi değerlere aykırı yayın altında sansüre sebebiyet verecek soyut kurallar getirildi Bu da ciddi bir tartışma konusuydu. Ee, yine şiddet mağduru Doktor Ekrem Kaya ve meslektaşımız Avokat Servet Bakırtaş'ın öldürülmeleri e, gündemimizdeydi 2022 yılında. Yine gülümseten bir haber. E, hatırlayacaksınız. E, kazları kim çaldı diye bir tartışma oldu bu gündemimizde. Biz de bunu e, aylık programımızda işledik. E, koca koca gazeteler ya koca, Türkiye'de yaygın medyanın diyelim basılı ve sosyal medyadaki alanlarda e, Suriyelerin parktan kazları çaldığı şeklinde bir haber yaptı. Fakat e, yani çalmakla suçlanan e, aile Suriyeli değildi, Iraklı çıktı. Zaten hayvanlar da kaz değilmiş bu arada, ördekmiş. <gülüyor> bir ufak ayrıntı da zaten e, aile de ördekleri evde büyütmüş. Ee, böyle tabii ki ilginç gülümseten bir olaydı 2022 yılında. Danıştay 10. Darişim dersi... söz konusunda yine ben birazcık ee, çok muaz geliyorum. Evet. Ee, Zannedersem şöyle bütün elindeki. Ee, ben o zaman bir iki başlıkla hemen şey yapayım onda. Evet. İşte nasıl geliyor? Gayet güzel. Evet, tamam. Ee, şey olarak yükün yok, kararı var çünkü bir iki yani başlıkta toparlamaya çalışımı çokça fazla gündem başlığı var. En azından 2023 yılına ilişkinle dileklerimizi dile getirebileceğimiz herhalde bir beş dakikalık bir kısım da katsa bize. Siz beni o konuda uyarırsanız çok sevinirim. E, tabii bizim hukuk cephesi açısından özellikle savunma cephesinde önemli tartışmalı bir alanda yükün hukukta girişte aranan başarı sırası şartını değiştirmesiydi. 100.000'den 125.000'e düşürdü. Ee, tabii bu da ciddi bir tartışma konusu oldu. Çünkü uzun süredir özellikle e, hukuk alanındaki e, hem savcı olsun hem savunman olsun bu konudaki etkinliğin artırılması için artık e, sürekli hukuk politiklerinin açılmasından ziyade eğitimden nitelikli bir hale getirmesi için bir tartışma varken Yeniden böyle bir alanda başarılı sıralamasının düşürülmesi olumsuz anlamda eleştirilerin hedefi oldu. Ee, Anayasa Mahkemesi'nden ee, Hüseyin El ve Nazlı Şirin elin başvurusuyla ilgili zorunlu din dersine ilişkin olarak önemli bir karar geldi. Ee, derslerden muaf tutulmaya ilişkindi. Muaf tutulmanın reddine ilişkin verilen kararı hakiklerle olarak değerlendirdi Anayasa Mahkemesi. Yine Ali İsmail Korkmaz'a ilişkin dövülerek öldürülmesi ilişkin başvuruda da hak olduğunu hükmetti anayasa e, mahkemesi. Kasten yaralama suçundan polis memuruna ceza verildi dertelenmesinin eziyet yasağı ilkesini ihlal ettiği tespitinde bulundu. E, bolca müzik yasakları konser yasakları vardı 2022 yılında. Konuşulan en çok başlıklardan bir tanesi buydu. Evet. Festivaller, çeşitli sanatçıların konserleri iptal edildi. Daha bunu konuşuyorken hemen arkasından sanatçı Gülşen'in tutuklanması geldi. TCK 216 ile Halka Din Meslep farklı özelliklere sahip bir kesimi aleyhine kim ve düşmanlar tahrik eden etmek suçlamasıyla suçlandı ve tutuklandı. Evet. Yine e, bitmeyen bir dava 2022 yılında gündemimizde. 12. Ankara katliamı davası 7 yıl boyunca devam ediyordu. Hala da devam etmeye devam ediyor. Ve tabii ki çokça tartışma olan bir yasa, sansür yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Özellikle tek 29. maddesi e, Türk ceza kanunlarının kanunlara uymamaya tarih başlıklı maddesine eklenen Yanıltıcı bilgi, yanıltıcı haber gibi ibarelerin soyut olması ciddi bir tartışma yarattı. Ama tabii yine kabul edildi. Adalet Bakanı istatistiklerini açıkladı. 2021 istatistiklerini 2022 yılında. Şimdi 2023'te de 2022'ye bakacağız bakalım değişen bir şey var mı diye. En çok suç tiplerinde artış, uyuşturucu, cinsel istismar ve hırsızlık suçlarında olduğu istatistiklerde belirtildi. Ee, tabii sayışlar raporu çokça konuşuldu. Biz de konuştuk. Cumhurbaşkanlığı sarayı yıllık harcamasının e, 3 milyarı aşması e, ve mitin denetiminin yapılamaması çeşitli e, sayışlar raporu ile ilgili başlıklar altındaydı. E, diğer bir konu ise Tahir Elçi davasında Davutoğlu'nun dinlenmesi kararından vazgeçilmesiydi. Evet. Ee, bu konuda... Tabii ki... Tabii ki duruşma arasında vazgeçildi. Yani duruşmada her taraflar her iki sanık müdafileri, katılan vekillerinin beyanları, savcının görüşü alındıktan sonra böyle bir karardan vazgeçilebilir ama duruşma arasında mahkeme kendiliğinden vazgeçti. Aa, evet, Evet de, bir de tabii ki önemli bir şeydi. Biraz daha vicdan ve adalet kavramını yeniden konuştuğumuz bir günden başlığı oldu. O da... Musa Anter'in davasını zaman aşımı nedeniyle de Hatırlayacaksınız. Musa Anter 1992 yılında öldürülmüştü. Ee, dava onun, için zaten, aşırı, onun için zaten gecikmiş adalet, adaletsizliktir diye söylüyor. Hocalarımız söyledi ve biz de hep söylemeye devam ediyoruz. E, yine diğer aynı şekilde bu geciken adalet şey kısmında bu faal Meçhul dava hatırlayacaksınız dosyada e, Mehmet Arkoç'te var, sanıklar arasında İbrahim Şiğim var. Bu davada 2023'te zaman aşımı nedeniyle düşecek. Ee, burada tüm heyet değişti. Ee, 2014'ten beri değişen hakim sayısı bu dosyada 30'u buldu. 2023 yılında da yakından takip edebileceğimiz dosyalardan birisi olacak. Ee, ama eğer hiç yapısı uçlanmazsa bu davada zaman aşık neyle düşecek. E, Tahir Elçi davası vardı yine Ekim ayında 2,5 yıldır devam ediyor. E, yine Mahkeme başkanı bugüne kadar Tahir avukatların avukatlarının 30'un üzerinde tayyipte bulunmasına rağmen bunun 20'nin üzerinde olan neredeyse yani tamamını e, reddetti. Zırhlı araçların yaşam alanlarından çıkarılması ve, ve duruşma günü de 2023'ün Temmuz'una ertelendi. Evet, öz, özellikle evet doğru. Ama orada da şeyi özellikle dikkat etmek gerekiyor. Tam da yargı atamaları olarak bilinen Temmuz ayı. Yani muhtemelen e, duruşma hakiminin de değişme ihtimali var. E, barınamıyoruz diyen öğrenciler e, yargılanmaya başlandı. Yine Eylül ayında. Hatırlayacaksınız, e, kira protesto protestörü parklarda yatmışlardı. Sonrasında Ankara'ya yürümüşlerdi. 2911 sayılı e, kanuna muhalefetten Ankara 15 beş o ceza mahkemesinde yargılanmaya başladılar. E, Van'dan helikopterden atma iddialarına ilişkin e, yeni bir dava açıldı. Burada hala bu iddialara ilişkin dava herhangi bir şekilde e, özellikle şüpheli olarak ürünlen kolluk görevleri hakkında devam ediyorken, herhangi bir sonuç yokken gazeteciler hakkında ikinci davada açıldı. E, bu davalarda hatta ilkinde da oldu. İkincisinde ise e, köylülere gözaltı talimatı veren, tutuklanan gazetecilerin soruşturmasını yürüten ve güvenlik görevlileri hakkında soruşturma yürüten savcının aynı savcı çıkması üzerine bu haberi e, gazeteciler e, basına taşıdı ve bu haberi yapan gazeteciler hakkında da savcının isminin açık yazılması suçlama konusu yapılarak savcının teşhir edildiği hedef haline getirdiği suçlaması yapıldı. Yani terörle mücadele görev almış kişiler hedef göstermek suçlamasıyla gazeteciler hakkında dava açıldı ve son olarak da e, meslektaşlarımız, çehadeli avukatlara ilişkin dava duruşması yapıldı ve karar verildi. 146 yılı Yakın toplam hapis cezası verildi. E, 2022 yılı bu anlamda yani kısaca hızlıca e, tabii ki çoğunu atlayarak e, getirdiğimiz bu başlıklarla beraber hukuk güvenliği, adalet ve belki de vicdan değerleri açısından çok da parlak bir yıl olmadığını söyleyebiliriz. Evet, bir de son dakika haberini e, aynı okunca arkadaşımızdan gelen haberi de dinleyicilerimize iletelim. Ee, sanıyorum e, avukat savunmaları bittikten sonra e, e, Türk Türkler Birliği ile ilgili e, bir de reddi hakim talebi gelmiş ve bu da Geri çevrilmiş geri çevrilmeyle e, talebin reddi aynı değil çok teknik bir konu girmiyorum ama duruşmada karar için öyle sanıyorum ki karar için e, 11 Ocak 2023'e ertelenmiş yani bugün bir e, karar çıkmamış. Dolayısıyla 2022'nin e, adalet tablosunda e, bir olumsuz kararın şimdilik eksik kaldığını söyleyebiliriz. E, Süremizde sanıyorum olmak üzere isterseniz e, son dileklerimizi iletelim e, Ümit'ciğim. Aa, evet yani 2023 tabii ki yani ben e, çok <gülüyor> tabii daha güzel bir yıl olmasını hukuk güvenliği açısından çarpıyorum ama buna ilişkin olarak e, önümüzdeki seçimlerle de bu kadar siyasal iktidarla özdeşleşmiş bir yalan, önümüzdeki seçimlerle de alakalı bir durumun oldu açık ve net ortada. Mücadeleye devam diyorum. Yani sadece umut etmek dışında belli ki biz hukuk güvenliği programcılarının da adliyelerden bir süre daha böyle canlı yayınlar yaptığımız bir sene olacak zannedersem. Herkes için güzel, mutlu bir yıl diyorum. Evet, ben de Özellikle tutuklular için e, özgürlük ve adil yargılama hakkının hayata geçeceği bir yıl olsun 2023 e, ümit ederim. Ve herkes için sadece sanıklar değil e, suçtan zarar gören mağdurlar için de adaletli kararların olduğu hakim ve savcılar için e, hakikaten hukuk, Güvenliğinin sağlandığı ve işte biraz evvel sizin söylediğiniz coğrafi güvencelerin hayata geçtiği. Yani bir hakim karar verdiğim zaman ben nereye sürüleceğim, hangi e, göreve atanacağım veyahut da hakkımda dava açılacak diye endişeleri duymadığı bir yıl olsun e, ve hakikaten adaletin hayata geçebilmesi için de vicdanlı hakim ve savcuların hatta diğer e, adli görevlilerin e, bulunduğu, onlarla karşılaşacağımız bir yıl olsun diyorum. Adalet, hukuk güvenliği ve özgürlük dileklerimizle başta bugün e, yayına yardımcı olan arkadaşımız Feryal arkadaşımıza Açık Radyo'da ve diğer Açık Radyo'daki arkadaşlara da teşekkür ederek iyi bir yıl dileğimizi bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize iyi bir yıl dileğimizi iletelim.